Hancı kitaptan? Selefi Salihin akidesi. O kitapta da وَلَا وَالْبَرَا Dedik Beşinci nedir? Asastır. Olmasa Olmazdır. وَلَا وَالْبَرَا 8 derste bayağı Datayıyla Çok şeyler yaptık. Ama Bugün ee, Geçen ders Neyi başlattık? وَلَا e, وَالْبَرَا Gerekleri Şimdi وَلَا ولا ن müminleri دس ترمانی olacağız مومین لركن dost edeceğiz. Bunun gerekleri nedir? Geçen ders بھنگ tane gerek işledik نا hicret meselesi Müslümanların toplumuna ٹفلنا ederiz. İkincisi musulmanların cemaatleriyle oluruz. Musulman toplumuyla oluruz. İkincisi pardon. Üçüncüsü musulmanlara heyri isteriz. Nasıl kendimizi istiyoruz? Onlara da aynasını isteriz. Şimdi bugün dördüncideyiz. Madde madde okuyacağız. Kaç tanedir bu? Altı tanedir maddedir. 7 tane ana çizgisiyle 7 maddedir. Bunları tek tek açıklayacağız inşallah. Bugün dördüncüyüm. Oh. Dördüncüsü, Müslümanların haberlerini ve sırlarını düşmanlarına nakletmemek, onlar aleyhinde casusluk yapmamak, onlara hiçbir şekilde zarar vermemek ve aralarını düzeltmektir. Evet, bu arkadaşlar bu maddeler çok önemli maddelerdir. Yani bizim olması olmazımız olması lazım. Bunları hayatta biz canlandırmamız lazım. Hakiki mümin olmak istiyorsak Bu maddeler bizim için yanımızda taşıyacağız. Evde bırakmayacağız. Tabir caiz ise yani bir müslümanın vicdanında bunlar olacaktır. İçinde olacaktır. Yok gösterişsin bunları yapacağız. Bunlar inanç meselesi nedir? İnanç kalptedir. İtikad kalptedir. Kalp töremek nedir? Yani seninle taşır. Düşman sana işkenceyle her şey yaptırabilir. Elbiseyi değiştirir, kıyafetini değiştirebilir ama içerini kimse değiştirebilmez. İçeriyi sadece Allah-u Teala bilir onu. İstese Allahu u Teala değiştirir. Onu kuldan başka yaratık olarak kimse değiştiremez. Onun için bu biz bir nevi tabir caiz ise özel senin diskin gibidir. Bu bilgilere düşman gücü yoktur bunlara göz atsın. Onun için buna inan derler. Bununla da biz teraziye gideceğiz. Ama bu inancılar dedik ne zaman ehl sünnete göre hakiki inanc olur, imana çevrilir, ne zaman inandığını da fiilinde göstereceksin. Asıl olan budur. Göstermedin imanın terazide ne yazar? Ataş yazar. kurtarmazsın seni. Ben la ilahe illallah diyeyim cennete girerim. Böyle bir şey yoktur. Ehl-i sünnet itikadında. Başka itikadlara uyanlar var ise de onlar kalır. Kendi faturalarını o taraftan Biz böyle inanmıyoruz. Biz inanıyoruz. La ilahe illallah demek yetmez insana. Ne yeter yanında? La ilahe illallahın cereyini ortaya koyacaksın. Biz bunu kimden almışız? Ta alimlerimizden dört imam etbâ-u tâbi'in tâbi'in sahâbe. Sahabeler, sahabeler de kimden almışlar? Kimin telebesidiler? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz sağlam kaynaktan zincirimiz sağlandır. Bunda bir şüphetimiz yoktur. Bu velâ vel bara küçümsemeyin. Bunlar yanımızda olacaktır. İnancımızda olacaktır. Dördüncü madde nedir? Birkaç tane madde var. Ama genelde nedir? 3 tane maddeye ayırmış burada. Casusluk yapmayacaksın. Bu bir maddedir. Yani bütün musulmanları sırtını yere vermeyeceksin. Bu bir. İkinci madde sadece o değil bütün aziyetleri onlara sebep olmayacaksın. Musulmana ne aziyet veriyor, veriliyor, veriliyor? O aziyete sen sebep olmayacaksın. Sonra en son madde bunun içinde bu dördüncü maddenin içinde ne var? Oların dostluklarını, aralarını bulmaya ne yapacaksın? Sebep olacaksın. İslah zatil beyin. Yani sen devamlı Neye sebep olursun muslümanları bir araya getirmekte şimdi bu üçünü yavaş yavaş açıklayacağız şimdi bunları biz anladık bunu her şey biliyor yani burada Elhamdülillah oturan kardeşler hepsinin ana çizgisiyle İslam akidesini İslam fıkhını, İslam'ın İslam'ın talimetini biliyoruz ama bunun içine açarken şüprüsler de karşılaşıyoruz Çünkü teorilen pratik başka bir şeydir Pratika çevirirken bunları bakıyorsun biz de hataya düşüyoruz. Düşmemek için zaten biz itikad derslerini yapıyoruz. Fıkıh da öyledir. Ne yapacağız? Fıkıh dersi yapıyoruz. Ne için? Hatta hataya düşmeyelim. Allah'ın emrettiği gibi biz dinimizi yaşayalım. İster itikatta ister emelde. Şimdi birinci madde, dördüncü madde birinci fakarası -fak ne diyor? casus yapmayacaksın kimin hakkında müslümanlar hakkında demek ki casusluk nedir casus kelimesi nedir yani hainliktir munafıklıktır bizim dilimizde o da nasıl oluyor karşı taraf sana güveniyor sana sırrını teslim ediyor sen ne yapıyorsun o sırrı edip onun düşmanına yen o o sırrı istemiyor o şahıs çıksın sen gelip o sırrı dışarıya çıkartırsın. 2 derecedir. Bir düşmanına veriyorsun o en kötü derecesidir. Bir de eşkere vuruyorsun onu. Ne yapacaksın? Bu nedir? Bize göre bu nifaktır. Casus insanın hakkı nedir İslamiyet'te? Halifeye gider. Şeriate döner. Şeriatte de casusun hakkı nedir? Öldürülür. Özellikle ümmete, özellikle ümmete hıyanetlik ediyorsa bunun tereddüdü yoktur. Casus insan fıkıhte öldürülür. Ümmetin sırrını satıyorsa, şahsın sırrını satıyorsa, casusluk yapıyorsa o kadaya kalır. Yani kadı onun hakkında karar verir. Yerine göre muhabbet atar, yerine göre öldürür, yerine göre hafif işkence verir, yerine göre Eğer cahillıktan yapmışsa, tahzir eder. Sadece sakındırır. Çinci sefer bunu tikrar etsen, ne olur? Senin cezan da har olur. O fıkhı bir meseledir. Ama burada kast ettiği ولا vel bera meselesi olduğu için ne, ne, ne meselesidir? Casusluk burada ümmet meselesidir. Bak burada Çünkü biz kimi muvalaat vel muadat yapıyoruz? Kimi dost yapıyoruz? Düşman yapıyoruz? Muminleri dost ediliyoruz. kâfirleri düşman. Burada demek ki toplumsal bir şey var. Onun için müellif de burada maddeyi koyalcan cemiten adam tecessüs aleyhim. Aleyhim nedir? Cemi'etir. Yani mümin toplumların sırrını düşmana satmarız. Hiçbir şekilde. Tabi bir dene gitse düşmana müminin sırrını Taş ise epeşker bu nedir? Bu münafıktır. Casustur. Bu ne yapmış? Hak etmiş. Ama bazen insan cahilliğinden bunu yapar. Bilmeyerek yapar. Zanneder, eğilik bir şey yapıyor. Bunu ne için yapıyor? Yen yani nefis için, ya yani şühretsin, malın yani malçın, ya yani her ne için yapıyorsa yapsın, bunun hükmü birdir değişilmez. Ve le uçibâ zalimler <gülüyor> buraya biraz imşak bakmış. Ama ehli sünnetin cumhurun kavlunda ümmete ihanatlık affı yoktur. Onun için sen eğer müminleri dost ediyorsan, velal berayı yapıyorsan hiçbir şekilde bunların sırrını dışarı çıkartmazsın. Düşmana da vermezsin. Eyidir bu müminleri tanıdık biz. Sahabe toplumu, yani bizim grup değil. Ehli sünnetten biz bahsediyoruz. Biz mehlü sünnetiz. Biz ehli sünnetten bir parçayız. Biz geçen cemaatil i Müslimin'i ne dedik? Ehli sünnet bir şemsiyedir. Altında cemaat cemaat var. Bunlar hepsi ne yaparlar? Bir araya geldiler ehli sünnet olurlar. Ha bazı merkeze yakındır, bazı merkezden uzaktır. Sonuçta ehli sünnetten çıkmamışlar. Ama ehli sünnetin şemsiyesi altında var ama ehli sünnet dairesinden çıkanlar da var. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Biz ne bahsediyoruz? Ehl-i sünnet cemaatil muslimin. Bu cemaatil musliminin ki ağ cemaati, bağ cemaati bunları hepsini bir araya getir, ehl sünnet cemaat olur. Bunların sırrını biz dışarı çıkartmalarız. Bunların özellikle düşmana hele hiç vermeriz. Verdin. Velev ki işareten. Yani böyle kızım söylüyorum gelinim duy. Bu babdan da olsa haramdır. Caiz değil. Belki onun da sonucu katil olur. senin Çünkü düşman senden yaralanmış. Hiçbir şekilde düşmana ne verilmez? Sır verilmez. Velev uçii ben o cemaatten aramıza iyi değil. Aramıza çoktur. Madem cemaat il musliminin içindedir. O cemaat benim kuyumu kazıyorsa da ben onun sırrını düşmana vermem. Vela vel bara böyle olur. Bakmayın siz bazen bizim içlerimizde ehl-i sünnetin içinde cahil insanlar oluyor. Anlatabildim mi? Bu cehalet asas kaideyi bozmaz. Bu cehalet o şahıslara fatura kesilir. Bizim matoda kesilmez. Bizim matoda hiçbir musulmanın sırrı satılmaz. Hatte velavki <melodik> ehli bid'ettir. Ehli dalalettir. Muminlerin içinden dışarıya çıkmış. ehl sünnetin dışına çıkmış. Velev ki şemsesi altındadır. Mahsubtur ehl-i sünnete. Ama ehli sünnet hiçbir şekilde onu kabul etmiyor. Oların bile sırrı kime satılmaz? Savaşçı düşmana satılmaz. bu günde tevride oturtacak mı? Savaşçı düşman kimdir bize? Batıdır. Batı bir günde bir ehl-i bid'at ki onlardan beri geliyoruz. Bu ne bizdendir ne musulmanlardandır. Kabul etmiyoruz. Onu kendi getirse sırlarını biz olarak versek düşmana o İslam'a oradan kötülük yapılsa ne olur? Fatura bize kesilir. Çünkü düşman ayırmaz. Demez bayı iyi musulmandır, bu sağlamdır, bu kötüdür. O İslam'a saldırıyor. Yani İslam'a ne şekil bir giriş yapılsa senin yüzünden Bu casusluğa sen dahilsin. Onun için bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Bu da nedir? Ölçüyü bilmemiz lazım. Casusluk meselesinde ölçü incedir. Hiçbir musulman Allah ve Resulüne inanan, ahiret gününe inanan, tereziye inanan bir günde casusluk yapmaz. Direkt yapmaz. Ama detaylı yollardan yapabilir mi? Yapar. Nasıl yapar? Bilerek de yapmasa şeytanın oyununa gelerek yapar. İşte onun için dikkatli olacağız. Fıkkını bileceğiz, yapmayacağız. Hiçbir şekilde. İşte A cemaatin e, lideri bir açık verdi. Biz de kalkarım oradan, ona saldırarım. Yen yani onun ayıbını çıkartıp yayağım. Düşman faydalansın buradan. Bu doğru mu? Doğru değil. Biz şahıslardan hatalarıyla oynamarız. Biz Ehl-i Sünnet her zaman tarihe bakın sahabe döneminden hariciler ilk çıktıktan bu kadar hiçbir zaman Ehl-i Sünnet alimleri sahabe alimlerinden tut bu kadar alimler hiçbir zaman karşı tarafın açığı davalarını savunmamışlar neyden savunmuşlar bizim gerçeğimizde Ehl-i Sünnet'in gerçeği şimdi sen kendine güvenیوری hodur od meydan ders elini yumruğunu masaya vuruyorsun benim Malım budur dersin. Senin malın sağlamıysa neden korkuyorsun? Bizim itikadımız, amelimiz hepsi sağlam olduğu için biz korkmuyoruz. Onun için cerey yoktur. Zayıf adam karşı tarafın eksiklikleri ile kendi pazarlığını yapar. Bu ehli sünnete yakışmaz. Onun için bu tam tersine düşman faydalanır. Bugün de mesela Müslümanları sevmeyen, bizim ülkede de medya var, bir ehli bid'at üzerinden kime saldırıyor? Bize saldırmıyor. Bizim cemaate saldırmıyor. Çünkü biz o cemaatten hiçbir ilakamız yoktur. Bunu onlar bizden de iyi biliyorlar. Ama ney faturayı kime çıkartıyor? Musulmanları hepsine çıkartıyor. Onun için sen buna vesile olmayacaksın. Bu kadar küçük meselelerde bile bu neye giriyor? Bu maddeye giriyor. Onun için casusluk ve haberlerini ve sırlarını düşmanlarına götürmeyeceksin. Meselen biz a cemaatin, b cemaatin bid'atlerini çok iyi biliyoruz. Neden? Biz ailenin içindeniz. Biliyoruz. Ama bunları düşmanlara vermek caizdir. Caiz değil. Caiz değil. Çünkü evin içinden evin ayıbını Evin içinde ailenin fertleri bilir ama dışarıdaki bilmez. Biz ıslah ederken söyleriz ama bunu düşmana vermeriz hiçbir şekilde. Düşman için bu melzeme ise vermeriz. Bir tane diğer iyidir biz o bid'atçi cemaatin bir bid'atini ders yapıyoruz. Millete anlatıyoruz bu hatadır. Bu ayrı meseledir. Sır çıkartmak. Özel şeylerini bilmek ayrı meseledir. Yani haberlerini, sırlarını hiçbir şekilde dışarı vermeyeceğiz. Bu nedir? Tecessüs, casusluk. En küçüğü var, en büyüğü var. En büyüğü nedir? Resmen gidersin savaş eden düşmanımıza, musulmanların sırlarını, oraya açığa verirsin, haberlerini verirsin. Şimdi bunun zirveti nerededir? Savaştadır tabii. casusluğun en büyük şeyi mertebesini savaşta olur. Müslümanlardan kafirler savaş ediyor. Bugün de savaş var mı? Evet var. Var mı savaş? Var. Yok diyen ne yapar? Hata yapmış olur. Bugün de savaş var. Hem de nasıl savaş var? Yani sadece kağıt üzerinden savaş değil. Yani basın, medya üzerinden savaş değil. Bu surettedir zaten. Bir de Fiilen savaş var. Musulmanların üzerine saldırıyorlar. Devletleri işgal ediyor. Düşman. Değil mi? O zaman ne olacağız biz? düşmanlarımızın niye bir şeye veriyoruz? Biz gördük. Yani biz derken özel bir sır burada çıkartmıyoruz. Bütün İslam alemi bütün dünya gördü. Bazı grup musulmanlar bazı ülkede düşman o ülkeleri işgal ederken kendilerini düşmana güzel gösterilsin. Bak biz bunlardan değiliz. Kalkıp sırlarını düşmana veriyorlar. Bu oldu. İyi niyetten, kötü niyetten onu biz tartışmıyoruz. O kendisiyle Rabbin arasındadır. Orada faturasızı keser. Ama biz zahire hükmederiz. Biz insan oluyoruz. Biz kalbe hükmetmek mükellefi bizim irademizin haricindedir. Hiçbir insan mükellef değil Münida. O Allah'ın işidir. Ama biz ne yaparız? Zahiren sen düşmanla bir oldun. türlü grupların sırlarını düşmana verdiler düşmana میر düştüler Biz اون اوتھنزا ات میر او گروبن وتربل سر لرن دشمنہ ولمنہ یخن زہر بلچی بلکہ سن حقیقی اسلام محت حاد والو بنی دور دستر بترل یا ن شان لو امت تولم سن اما بن چمین علی لولم سند مسلمان لو حضرت علی حاری جلد سوا شچر چھند جد بشخل دست چندر önce ne yaptı olarak Nasihat etti. En ilerli alemini gönderdi. O da İbni Abbas'ıydı radıyallahu anh'ıma. Gönderdi. Onlardan baya kaç aylarca uğraştılar. Nasihat ettiler. mesela böyle değil. Yaradan çok döndü. Ondan sonra inat edenlerden savaş edildi. Bu tarihte yeni tarihte yaşandı mı? Yaşandı. İşte biz bunlardan ders almamız lazım arkadaşlar. Ne kadar biz katılmıyorsak bir gruba... O grubun sırrını düşmana veremeyiz. Velev ki onlar bizi satsalar bile. O grup bizi satsa bile biz o hata hataydan karşılanmaz. Hata hataydan İslamiyet'te karşılanmaz. Bir dene senin malını geldi çaldı. Nedir bu? Hatadır. Senin özel şeyine tecavüz etti. Sen de gidersin madem bu çaldı ben de gidin malını gizli çalarım. Bu olur mu? Olmaz. Bu dünyada mahkemeye çıksan kabul olmaz. Bu mazretin ahirette de kabul olmaz. Onun için hata hataydan kabul olmaz. Sonra bunun peşinden ne gelir? Her çeşit aziyeti müslümanların üzerinden kaldırmamız lazım. Bu da müslümanlar burada kast ederken ehli kıbleyi kast ediyor Değil bizim grup. Bakın arkadaşlar burada bizim grup meselesini de açıklama getirmemiz lazım. Buna Yani bizim grup, bizim cemaat he? desek biz şeytana uyarız. Allah Subhanehu Teala diyor ki sizden öncekiler dinlerini grup gruba ayırdılar. Cemaate ayırdılar. Bu cemaatle de övünürdüler. Bu da kimin işidir? Şeytanın işidir. Şeytana uydular. Cemaatleştiler. Onun için biz Camaat geçen derslerde anlattığımız gibi camaat olmak meşru bir vesiledir. Hedef değil. Biz bu dernekte bir grubuz, çalışıyoruz. Bu mahallede nasıl İslam'ı yayalım? Nasıl arkadaşları toplayalım? Nasıl Musulmanlara faydamız olsun? Bu değil ki illa biz ondan sonra kim bizim derneğimize geldi bizdendir gelmese ona fiç, çarpı çalarız, onu sileriz hisseden böyle bir şey olmaz. Yani ona düşük gözle bakarız. Bugün de cemaatlerde bu var mı? Var. Dünyanın her yerinde var. Bu kime uymaktır şeytanı Onun için ehli sünnet bütün musulman ehli kible ile aynendir. Hakiki mümin tam tersine bu benim cemaatimden ise bunun için ayrıcalık yapmam. Bu zaten benim cemaatimdendir. Bundan daha fazla o karşı taraftaki insanla uğraşırım. Bu nasıl olsa be, eğer ben doğruysam bu nasıl olsa inanmış kurtarmış ben başkasıyla uğraşıyorum öyle olmuş ki bizim toplumda maalesef bazı cemaatler bazı ne salam bile vermiyor salam verse de böyle şeyden veriyorlar İstemez. istemeyerek yani veriyor böyle savuk sıcaklık yoktur müminin harareti yoktur orada. bu da neden oluyor taassuptan oluyor bu taassup kimin yoludur rahmanın mı yolu mu Allah mı emretmiş bunu? Resulullah mı uygulamış? Hayır. Allah'ın düşmanı bizim düşmanımızdır. Şeytan babamızdan, cennetten bile uğraşıyor. Ne zamana kadar? En son yer üzerinde oğlu kalana kadar uğraşır. Hepsini yoldan çıkartır. Hedefi budur. O onun için olmuştur. Onun yolunda o sadıktır. Onun için biz ne yapacağız? Biz hakiki mümin olmak için bütün ehli kıbleye ne bakacağız? Şefkat gözüyle bakacağız. Onun için ehli sünnetin bir makulesi var. Ehli sünnet erhamun nasi lil halki. En ehli sünnet halkı için, Müslümanlar için en merhametlilerdi. Ehli sünnetten merhametli bulamazsın Müslümanlar için. Bütün merhamet ki Resulullah Nebiyür Rahme. He? Rahmet olarak gönderilmiş aleminlere, bütün insanlığa, bütün dünyaya biz onun neyiz? Atvais. Onun için biz şefkat gözüyle bakacağız. Müslümanlara ne aziyet veriyorsa biz orada yokuz. Tam tersine ne aziyet veriyorsa biz onu Nasıl kaldıracağız o aziyeti? Müslümanların üzerinden bunu dert edeceğiz kendimiz. Mesela biliyoruz bugün de bir bir grubun bir hocası biliyorsunuz başına bir musibet geldi. Ve لوçi sen ona katılmıyorsan bazı arkadaşlar görüyorum alay ediyorlar. Özellikle Facebook Türk internet ortasında alay ediyorlar. O hata da yapmışsa Madem had şeye düşmüştür, o alana düşmüştür, alay etmek musulmana yakışmaz. Keme tedînü tüden, <gülüyor> bugün sen alay ettin yarın başına gelir. Bu var, kaidedir bu. Etmeyeceğiz, biz üzüleceğiz. Bir de o gerçektir, gerçek değil. Gerçek değilse bizim bu haberi nakletmemiz nedir? Fitneye, yalana vesile oluyoruz. Cerçeği ise نام فائدہ Allahu Teala ensevgülü kuluna resuluna sen istediğini çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcesi Ebu Talib için çırpınıyordu. Ne için? Müslüman olsun. Seviyor amcesini. Amcesi de beslemiş onu. Bir de amcesi hayatını, malını kimin oğruyacak koydu? Muhammed ve daveti oğruyacak koydu. Ama Allah istemedikten sonra Müslüman olmadı. Resulullah da şefkat peygamberidir. İstiyordu bu kurtarsın. اللہ تعالیٰ دیدیار سو سہ سان اس ہدایت پھر ہدایت اللہ ان لشتہ سیزن بہ نشت اہل شنت نیب بلرس بلر دہ بلر bu meselelerde yokuz یوس sünnet yoktur bu مہ Biz ne var? Biz itikadımızı inandığımız gibi aktaracağız. Bir de aynen bir tacire benzersin. Yani aynen bir mal satıyorsun. O malın her şeyi saklamdır. Devlet tarafından yönetilmiş, alışı sağlam girişi saklam, çıkışı saklam. Hiçbir korkun yoktur. Yani sen masa altında satmıyorsun. Masanın üstünde malını satıyorsun. Hiçbir korkun yok ise. Neden çekiliyorsun? Gözkünü dererek fiyatını da koyarsın, malını satarsın. Ama bunda bir sahtekarlık var ise, bir gizlilik var ise, bir kaçama var ise ne yaparsın? Korka korka, gizli gizli, ha? Pazarlamasını yapacaksın, yaparsın. E ehl sünnet nedir? İtikadımız sağlam, zincirimiz sağlam, tuttuğumuz insanların eteğleri sağlam, sırat müstakim üzerindeyiz. Ha? Nereye doğru gidiyoruz? Ha? Cennete doğru. Biz böyle inanıyoruz. Böyle inanmasan kata yaparsın. Böyle inanmazsan şeytan zaten seni yoldan çıkart. Onun için bizim malımız sağlam olduğu için hiçbir korkumuz yoktur elhamdülillah. Ne yapıyoruz? Doğru cennete gidiyoruz. Ondan dolayı biz yokuz. Ne de yokuz? Bu haberleri yaymakta yokuz. Üçüncü ve islah zati beynihim. Nedir o? İslah zati beyn. aralarını, musulmanların aralarını düzeltmektir. İyidir, ara düzeltmek nedir arkadaşlar? Yani ara ne zaman bozulur? Şeytan olsa bozulur. Şeytan ortadan çıksa musulmanlar yakparadır. Şeytan girsi ortaya paramparçadır. Bugün de şeytan girmiş mi? Maalesef girmiş. İyidir biz şeytanın tarafında mı olalım yoksa Allah'ın dostları tarafında olalım. Tabi hiçbir mümin şeytanın tarafında bilerek olmasını istemez. Ama bunda bir sorunumuz yoktur. Ama şeytan gelir seni ne yapar? Tevvilden kendi tarafına çeker. İşte sen bak daha iyi yapıyorsun, sen bak dini yayıyorsun, itikadi yayıyorsun, tevhidi yayıyorsun, ehli batılı şeyini ortaya çıkarıyorsun diyorsun, seni çalır, tarafını. Kötü emelini, ayette geçtiği gibi, gözünde süsler, Zenn edersin, salih emel işliyoruz Bu şeytanın bir matodudur. Bunda da nedir şeytan? Beceriklidir. Uzmandır. Şimdi düşmanımızdır diye küçümsemeyiz. Düşmanımızdır diye becerikli olduğu meselelerde küçüksük, inkar etmeriz. Bu konuda üzerine yoktur. Şeytan Musulmanların arasını ifsat etmekte bir numaradır. Bir numaraydı. Hiç kimse ona yetişemez. Vala ki bizde bir şey var. Bazen çok bir becerikli olsa diyerek bu şeytan da bundan şeytanı da geçti derler. Yani şeytan bundan öğrenir derler. Ama öyle bir şey yoktur. Şeytan onda güler. Siz benim ne olduğumu bilmiyorsunuz der. Şeytan üzerine yoktur. Şeytan babamızı cennetten yemin ederek çıkarttı. Çok uzmandır. Şimdi babamız günah nedir bilmezdir. Hazreti Adem. Bilmezdir. Ama ne yaptı? Yemin etti olara. Öyle uzmandır ki ummadığın yerden giriş, giriş yapar seni. Onun için İslah-ı Zatil Bey'in nedir? İnsanların, musulmanların aralarını bulmaktır. Hatta musulmanların değil insanlığı arasını bulmak bizim görevimizdir. Ama biz burada ولا مسلمان لر دن باس تھبی بلر نیزا خوند از مسلمان لر فرقائی ناجی طیف منصور ادر اہل سنتر وہ اون سور قدر اوزا اولسا دم بشترس چند عیل دم بشترس اصلاح نر دم بشتر انسان چند نف سم بشتر سور اترافن اصلاح ادر بزنس Hem kendi nefsimizi Hem atrafımızı ایدر Bazı insanlar var Kendi Nefsini Bırakıyor Kendi Atrafını Bırakıyor Gidip Başka Yer İslah Ediyor Bu Olur Mu Olmaz Nasıl Bir Dere Ders Veriyor Kendisi Amel Etmiyor Bu Oldu Mu Bu da Olmaz O Zaman İslah Nereden Başlar Önce Kendi içimizden Başlayacağız Kendi Nefsimizden Başlayacağız Önce Ben Kendi Nefsimi İslah Edeceğim Bakacağım nerede şeytana uymuşum? Şeytan taraflarını alacağım kendimi müminlerin tarafını. Rahman'ın tarafını. Ondan sonra ben ıslah olsam ne olur? Bütün musulmanlara şefkat gözüyle bakarım. Bütün musulmanlara kuvvet gözüyle bakarım. Böyle bir insan piyese yinse yapar? Ha? İslah ister. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anhü bir gün bir نجر آئی بزل مش اسلسن حضرت میرے گین حضرت gidin آدم آدام لرا زامد گین فیلانس ہانٹین گیم باقن ہاتھ چیتانا بھان چیتنہ وس ارچ تھافن چیٹانا kadın تھرافن gelir burada Otururlar, bakarlar. Sorunları nedir? Giderirler. Şeytan girmiş. Nasıl bunu çıkartırız? Şeytanı ortadan. Raya oturturuz. Onu giderirler. Akşam olur. İçi sahabe gelir. Hazreti Ömer der. Ne yaptınız? Derler. Valla ya emir-ül müminin. İslah olmadı araları. Düzeltemedik. Verin sopayı diye Onları sopalamak ister. Niye? Ya, ya emir müminin. اللہ تعالی دیت بوز اصلاحی دماختی اصلاح نیتر چھن دمی اصلاح سورا چم ہن سالح arasını bulmaya cisra sırrı buldu bulundu bilinci o niyete sadıktır ona. onun için evliyaullahlar salih insanlar muttakiler her zaman ne yaparlar girdikleri yerde bereket saçarlar o bereket nereden geliyor aslında o bereketi kendin elde ediyorsun yani Allah Teala bereketi ne neyle verir bi ma kesebet eydikum günaha da verir nimeti de verir le in şekertum la aziidannakum Şükrettikçe ben veririm. Bu nedir? Yani sen kendini ıslah ettikçe Allah subhanahu teala yer üzerinde senin için ne yaratır? Kabul getirir. Kabul nedir? Yani itibar bulursun. Sözün, devrenişin bütünü itibar bulur. Onun için davatte de öyledir arkadaşlar. Bir tane kendi davetini canlandırmışsa, yaşıyorsa inancını, karşı taraf inançı İmkanı yoktur teslim olmasın. Alimler ne demişler? Kalpten çıkan söz kalbe izinsiz girer. Neden? Kalpten çıkıyor. Senin hedefin ıslah ise, senin hedefin sünneti yaymak ise, senin hedefin topluma her istemek ise muhakkak bu yerini bulur. Onun için bazı insan bakarsın davetinde bereketlidir. Bazı insan çok güzel edebiyette yapıyor. Çok çalışıyor ama daveti bereketsizdir. Ne neden? Niyet, Niyet önemli. Onun için İmam Nevevi gibi bir zat ve yüc bir İslam alemi. Bakıyorsun 40 hadis kitabı. işte İmam Nevevi'nin zamanından 600 sene kusurda vefat etmiş. Bugüne kadar İslam aleminde ne oluyor? Okunuyor. Her şey ezbelliyor, telebeler. ilim halkalarında bunu ezbellettiler. Ama bir de bakıyorsun İmam Neuvi cibi birçok tane 40 hadis yazmış. Ama İmam Neuvi'nin içine bereket salınır. Neden? Demek ki elini alırcan niyeti bambaşkaymış. Allah niyete göre verir. Onun için kabul meselesi nedir? Niyet meselesidir. Niyetin salih olduğu amelin salih oldu Allah subhanahu teala ona bereket versin. İslah meselesinde de kim hakiki niyeti Allah rızası niyeti neyse gidip musulmanların arasında ister karı koca isterçi kardeş isterçi dost isterçi grup her neyse ihtilaf var ise Allah subhanahu teala onun eliyle o ihtilafı kaldırabilir mi? Kaldırır. Neden? Onun niyeti yüzünlü. Niyet sebeptir. Onun için ıslah üdatil beyin, Musulmanların arasını bulmak, ıslah etmek bizim boynumuzun neyidir? Borcudur. Bunu kendimize bir dert etmemiz lazım. Benene şeytandandır. Musul, rahmandan değil. Ne yapacağız? Gidip aralarını bulacağız. Onun için sevinmeyeceğiz. Ve le uçiyi onlar bize savaş açarlar. Hakiki Müslüman ne zaman olur? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, asıl sılay-ı rahim ne zaman olur? Yok sen bir tane gelip sana sılay-ı rahim yapıyor, ona reddi sılay-ı rahim yapıyorsun. Yani ona sılay-ı rahim'i geri yapıyorsun. Bu sılay-ı rahim evet bu güzel bir şeydir. Ama asıl sılay-ı rahim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim seni mukatağa yapmış, yani seni tercih etmiş, ziyaret yapmıyor seni, akraban olduğu bile, sen gidip onu sile-i yapıyorsun. Asıl sile budur. Ama bir tane beni ziyaret ediyor, mecburum ben onu yedeyim. Ayıp olur, toplumda da ayıp olur. Ama ayıp olur diye desen, demek ki Allah için gitmiyorsun. Onun için bize yanlışlıkla yapan, hata da yapan, bize düşmanlık da yapan, biz bunu karşılık vermeriz. Ne yaparız? Tam tersine eğilik gösteririz. Aynen Hasan Benne Allah rahmet eylesin çok güzel bir sözü var. Diyor ki biz saldırırlar onlara. O zaman medya aynendir. aynen zihniyet, aynen medrese, imamları kimdir? İblistir. O zaman da aynen. Tarih boyunca sonuna dünyanın sonuna kadar da böyle gider. Ona saldırırlar. O ne diyor? Çok güzel bir söz diyor. Hakikaten bundan ders alınacak bir sözdür. Tabi bu adam da bu sözü söylerken yanlış anlaşılmasın. Anlaşılmasın. Bu peygamber değil. Ama bu, bu sözü nereden almış? Şeriat'ten almıştır. Ne diyor? Diyor biz meyve ağacı gibiyiz. Siz bize taş atın biz size meyve atarız. Musulman öyle olması lazım. Musulman bütün Musulmanlardan öyle olması lazım. Ha biz size ne zaman canınızı alırız? Ne zaman bizim karşımızda savaş açsanız? Yani bu değil ki, biz bu matot evet, bu matot musulmanlardandır. Edilletun alel mu'minin. Musulman karşısında musulman ne olacak? Umuzu düşük olacak. Zelil olacak. Bir tokat vursemene bir musulman, o bir tarafımda vur kardeşim der. Şeytana yol açmak. Ama bunu ne yapsak? Bunu genelleme yapsak, her şeye böyle yapsak biz ne oldu? Teç kanatlı kuş uçar mı? Uçmaz. Kuşluktan da çıkar. Ama bu, bunu yerinde oturtacağız. Yerlerini değiştirsen olmaz. Kime karşı umuzumuz dik olacak? Kime kastıklı aslan kesileceğiz? Kâfire karşı, düşmanı karşı. İşte bu dersimiz de budur. Vela vel bara. Ben umuzum kâfire karşı düşük olsa ne olur? İşte çal başına al elinden derler. Vuruyorlar mı başımıza bugün Vuruyorlar. Çok Müslümanlar saftır. İşte biliyoruz. Tatarlar tarihte hilafet devleti Bağdad'ı kestiler, biçtiler, yok ettiler. Şam'a gelirler. Şam'daki de bir grup tasavvuf ehli çıkmışlar camilerde def çalıyorlar. ilahi gibi bir şeyler söylüyorlar. İşte ya Rabb'im bizi Tatardan kurtar. Hatta meşhur bir şeyleri var. Ya ya Gaffar ya Gaffar unsurna ala tata. Anlatabildim mi? Yani buna benzer bir şeyler. Ya Allah Allah Teala seni neden kurtarır? Sen bütün sebebi aldıktan sonra havlin kuvvetin kalmadı. Allah istese seni kurtarır, istese o ölümü sana ne verir? İkram edersen Şehit Han'ın yanına kabul eder. Ama sebep olma. He? Ya Gaffar unsurun ala olur mu? Olmaz. Onun için ne lazım? Amel lazım. Ve la'ul bar lazım. Kâfire karşı aslanız, mümine karşı en ılımlı koyunuz. Ne diyor Necip Fazıl? O Şeyini ezberlememişim ben. Güzel bir sözü var. Zennetme ben uyusal koyunum filan. Ama yani muminler karşısında muminler karşısında biz neyiz? Koyun gibiyiz. amaç aynen koyun düşmana karşı aslan döner. Aslan kesilir. Evet. Onun için bara meselesinde bu çok önemlidir. Evet, bu da dördüncü madde. Beşinciye geçelim. Beşincisi, düşmanları karşısında Müslümanlara destek olmak, zorlukta ve kolaylıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta, her zaman ve her yerde onları asla yalnız bırakmamak, canla, mallığa ve dille onlara yardım etmek, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmaktır. Evet, Müslümanları, burada da birkaç madde var aynen, beşincide. Duydunuz. Musulmanları önce düşmanla üzerine musulmanların yanında olacağız. Yani şimdi medya düşmandır. Neye açmış savaşı? Mesela dedikçe bir tane bir grubu atmış O grup biz onlarla anlaşmıyoruz diyelim. Onlar bize saldırıyorlar. Madem musulmandılar bize saldırıyorlar. Biz ne yapacağız? O grubun yanında yer alacağız. Karşısında yer almarız. Nasıl yer alacağız? Yani hiç olmarsa o grubu savunmuyorsan süssen bile sen onun yanında yer almışsın. Anlatabildim mi? En azından şerrini onun üzerinden kaldırdın. Çünkü sen konuşsan zaten düşman ona vuruyor. Sen karşı tarafta vurmasan sadece bir altı gülümsesen diyenler bize böyle gülümsedin sevindin. Ne olur? Düşman hemen E, plajüktörleri senin üzerine getirir haberlerde diğer bak filan da sevindi bizimlendir bizim taraftedir işte biz ehli kibletin ehli kiblenin yanında olacağız her zaman onların yanındayız onları zefere kavuşmak için ne elimizden gelirse onu yapacağız ehli kible için ondan sonra ne yaparız İçte mahkeme var ise o iç mahkemeyi ailenin içine bırakırız. Bak burada fark etmemiz lazım. Şimdi iki cephe var. Müminler, musulmanlar derim bir cephede kafirler var. Bunu ayırmamız lazım. Savaşta. Biz genelde müminlerin tarafındayız. Ha biz çekimsel diye bir kaide yok mu? Yoktur. Siyah bayaz var. Anlatabildim mi? Savaşta siyah bayaz var. uyan kafir siyah buya müslümanlar beyaz biz iç savaş bitti iç mahkemesi ailenin içinde mahkemesi ayrı bir meseledir ondan sonra döneriz onları sorguya çekeriz ama iş savaşta düşmanlaysa biz çekimse kalamayız kalsak ne olur velavel barayı ihlal edersin yani bu günde bir grup müslüman ehli bid'ettir Onların devletlerine kafir saldırıyor. Biz ne deriz? Ya işte zaten bunlar ehli bid'attir. Oldu. Diyen oldu mu? Oldu. Bazı cahil Müslümanlar söyledi. Kim için mesela? Için Taliban, için. Taliban için. Taliban için ne söylediler? Dediler ki bunlar nasıl olsa akideleri bozuk. Matotları bozuk. Bid'atçidiler. Bize ne bılardan? Zaten biz bılardan uğraşıyorduk. Bırak düşmana uğraşsın. Bu doğru mu? Doğru değil. Bunu kıyamet gününde bunun faturası çok vakar olur Allah kursun. Biz canı gönülden davet ettik ve edeceğiz bu mecburuz. Bunlar musulmandılar. Çünkü o kafir, bunlar ehli bid'attir diye gelmemiş bunlar alsın. Bunlar musulmandır diye gelmiş bunlar alsın. Bak bu ince meseledir. Bunu maalesef Bazı insan içine düşüyor bunu. Bunu bileceğiz. Evet çüfürden İslam bir yerde savaşıyorsa biz İslam'ın yanındayız. Ondan sonra o savaş bittikten sonra hiç hesaba çekiliriz. O ayrı bir meseledir. Ama biz kafirden siyah bayaz biz bayazın yanındayız. Onlar bizim kardeşimizdir. Onlar bizim şemsiyemiz altındadır. Bir de dinden çıkmamışlar ki ne zaman dinden çıksalar o zaman evet... Bu adam İslam dininden çıkmamışlar. Biz onlardanız. Onun için Şeyhül İslam İbn Teymiyye soruyorlar. Diyorlar ki, eee Rafiziler o e, Batı e, Do Doğu tarafında bazı Türkleri Müslüman yapmışlar. O zaman İran'ın o bir tarafı işte bugünkü cumhuriyetler tarafında gitmişler bazı Türkler Eski dinlerindeymişler. Onları ne yapmışlar? Davat etmişler, Müslüman olmuşlar. Aman olmuşlar, rafiz olmuşlar. Rafizi de Ehl-i Sünnet'e göre kafirdir. İtikadları bozuktur. İslama soruyorlar. Diyorlar ki bunlar aslı kafir katsaydılar da iyi mi? Yoksa bu, bu haller iyidir. İslam alim ve davetsiz. Diyor ki bu haller tabi iyidir. En azından İslam'ın kokusu var bunlarda. Bu aynen neye benzer? Sim siyah bir alana benzer diyor. İçinde bir bayaz nokta var. Bir bayaz alan var. Küçücük. O bayaz alan nedir? İşte la ilahe illallah'tır. Velevçi cereyini yerine getirmesin Bunun karşısı nedir? Bunun karşısı Ben beyaz bir alan var. İçinde ne var? Birkaç tane siyah nokta var. Yende siyah nokta çoktur. O da nedir? Musulmandır. Biraz günahı var. Biraz hatası var. Yeni de çok hatası var. Ehli bid'at gibi. Anlatabildim mi? Yani aslı biz Musulmanların yanında olacağız. Vela vel baranın gereği budur. Musulmanların yanında olacağız. Her zaman Musulmanları yanında olacağız. Eyle yanında olmak neyle olur? Tamam yapamıyoruz. Savaş edemiyoruz. cidemiyoruz Gücümüz yoktur. Neden? Sınırlar var. Yasaklar var. Gidemiyoruz. Bugün de her çeşit Filistin'e gitmek istese Yahudi'den savaşın sizi bırakırlar mı? Bırakmazlar. Bugün de Çeçenistan'a giden istese olsa gidebilir mi? Bin tane de bir tane gidemiyor. Anlatabildim mi? E o zaman bizim üzerimizden düştü mü onların nusratı? Hayır düşmedi. Ne yaparız? Maldan. Savaş neyden olur? Bedenle olur, maldan olur. Maldan da yapamıyoruz. Malımız yok çünkü. Ama olanın üzerine vaciptir. Yapmasa ve bal altındadır. Eee neydi yani? Bitti mi? Malım da yoktur. ne Başımı koyarım yastığa. Benim maaşım zaten yerinde. Yatağım da sıcak. Benene Çeçen'le, benene Afganistan'la, benene İrak'tan, ne Falastin'le desem ne olur? Vela vel barayı ihlal etti Ne yapacaksın burada? Ne diyeceksin? Bende ne yoktur. Sende ne var? Sende göz damlası var. Atom bombasına bedeldir. Gece kaharsın o göz damlasıyla. Ne yaparsın? Allahu Teala'ya yalvarırsın, düşmana atom bombası gönderirsin. Onun için ben hiç unutmuyorum. Çeçen'de bir ara bir savaş vardır. Ramazan'ıdır. O zaman Hattab zamanıydır. Yazdı. Haramda. Musulmanlara yazdı. Ve her şey bizim için dua etsin. Bir elimizde bir şey var. Bir plan var. Saldırı planı filan. Ve bil fiil. Üç gün sonra haber geldi. Baya karşı tarafı düşmanı yok etmişler. Doğanın çok etkisi var arkadaşlar. dua silahı mümin. Müminin en büyük silahı nedir? Duadır. işte biz onlar için dua yaparız. Bakıyorsun çok insan var bu günde çırpınıyor. Konuşurken ne diyor? işte biz yapamadık bizi bırakmıyorlar. Biz gidemedik cihada yan bir şeye. E gel otur bir çek çiner onu. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bir gece kalktın mı? Dua ettin mi? 5 vakit süjdende namazda hatırladın mı onları? Yok. E o zaman sen ne yaptın? Sen önce başla kendi nefsinden. Bak Allah eğer niyetine göreyse seni orada bile götürür. Yen de sen yatağında ölürsün ama Ecri oradaki şehadeti alırsın. Niyetine göredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi her amel niyete göredir? Niyette nedir burada? Ben istiyorum gidip ama engel var önümde. O zaman bizim işimiz kolaydır ya. Ama bu kolay işi bile şeytan ne yapar? Bozar. Bozar. Onun için bizim işimiz nasıl kolaydır? Bizim işimiz şöyle kolaydır. Hakiki niyet edeceğiz. İnan ki hakiki niyet edecek orada bir mücahit Allah rızası için şehit oluyorsa sen de yatağında şehit olabilirsin. Hakiki niyetle. Hakiki niyetle bir mümin cami yapıyor bir zengin. Senin paran yoktur. Belki karnını zor doydurur. Ama hakiki niyet etsen sen de o müminle ortak olabilir misin cami yapmakta? olursun fazlasıyla da. Ve herkese niyet çok önemlidir. Evet, düşmanımız bizim ehli kıble olarak tektir. Hiç düşmanlık diye bir şey yoktur ehli şünle arasında. Bak hiç düşmanlık diye bir şey yoktur. Hatta haricilerin tekfirinde biliyorsunuz alimler ihtilaf etmişler. Birçok alim haricileri tekfir etmiyorlar. Neden? Hariciler yine Osman'dan sonra sonra diyorlar çok اہل ات اہل سنت پھیر etmemiş نش چنش اہل قبلت دائرہ سنت سکھ مت غلط سن شفقتہ بخل اما شافرہ شفقت غزیلہ بخل مس سوا شافرہ شافرا نی زمان شفقت غزیلہ بخل نی زمن جلدی بزم شم سیم ذالت اور زندہ شفقت E birden dene bunu edebiyet yapıyorsun. Hayır, ben edebiyet yapmıyorum. 1400 sene bir içimiz var. Dönün tarihe bakın. Biliyorsunuz Hazreti Ömer o yaşlı Yahudi'yi sokakta buluyor. Sen niye böylesin? Fakir, üstü başın yok, yiyeceğin yok. Ediyor ben yaşlıyım. E Beytülmal'dan para vermiyorlar sana. Ediyor ben ehli zimmetim, Yahudiyim. Bana Beytülmal'ın Hazreti Ömer ne diyor? Olur mu diyor? Sen güclü için biz senden Cizye alıyorduk. Şimdi yaşlandı mı biz sene bakacağız. Tarih 1400 sene bunu ispat etmiş. Beytil Mahdise Müslümanlar girerken ne oldu? Hartliler girerken fr Frinkler nedir? Frinkler girerken ne mezbaheler yaptılar? Bizim tarihimiz nedir? Bellidir. Bizim tarihimiz altın suyla yazılmış. Korkumuz yoktur. Sırtımız sağlam yere dayamışız. Osmanlı tarihine baksan bile bu konularda altın suyla yazılmış. Hatta bir Osmanlılar ifrat etmişler bu konularda. Ölçüyü bile kaçırmışlar. Caminin yanında kilise yapmışlar. Hoş görür diye. Yani biraz şeyini kaçırmışlar. Ondan sonra da faturasını ödemek zorunda kalmışlar. İfrat tefite gitmeyeceksin. Ama maksat nedir? Bu konuda bizi kimse suçlayamaz. Ama düşman savaş oldu, affetmek yoktur. Çünkü seni öldürmek benim için nedir? Bir puan kazanmaktır. Seni öldürmek benim için bir şey mi artmaktır. Onun için ben seni öldürmekte nasıl kendimi kurtarmak için can atıyorsam, seni öldürmek için de can atacağım. Denge budur. Evet. Evet. Onun için bizim düşmanımız tektir, çafirlerdir. Ama dostumuz da musulmanlardır. İç hesap ayrı meseledir, diş hesap ayrı meseledir. Dışa karşı yekparayız, içte ayrı biz hesablaşırız. hesaplaşmamız da şahsi değil, çin değil, nefret değil, hakkı ortaya çıkartmaktır. Bunu da yanlış çağıtları karıştırmayın. İç meselesinde de hakkı değil, A hocaya, bağ hocayı alt etmek, ama, آ جماعت بہ جماعت او تت مختل اب چن گل مختلف دی حقنس چن غلصر حق üstündür zaten. Çünkü üzerinde bir سو var bir این var Allah زمان söylüyor. حل üzerinde bir سی var. حق چم خیبید ذہنی چھوڑا انسان حق جمس یعنی جہالت یا چھ نفرت تن باہ اما حق بی نفرت سی مولان ا پانا جر دلی دہ سبحم نیا مل نمبر دس مز تم فرق اور ددر اللہ سا ذہین سک جمش نی دا حق Görüyorsunuz. Ne yaptınız? Taassubu, bid'ati bıraktınız. Nereye geldiniz? Dört imamın öz mezhebine geldiniz. Dört imamın mezhebi nereden kaynaklanıyor? Sahabeden etba'u tabi'inle. İşte bu nedir? Hakkı görmektedir. Ama siz kalsaydınız taassubta, bizim hocamızın dediği olması olmazdır, ne olurdu? Demek ki biz cehaletle düştük. Eğilir bir kısmı da var. Çin nefretle hakkı görmüyor. Bunların da hali bellidir. Aç olamaya cereç yoktur. Sonra ne diyor? Ehli sünnet, ehli kibletten hiçbir zaman sırtlarını yere vermeriz. Hiçbir zaman onlardan ne yaparız? Duşmanla baş başa bırakmalarız. Her zaman yanında olmamız lazım. Sıkıntıda İyi tarafta. Ne der bizim atasözü? Dost diğer sıkıntıda da, sevinçte de dosttur, belli olur. Yani senin bir musibetin oldu, kim yanında olur senin? Dostun yanında olur. Bir sevincin oldu kim yanında olur? Dostun olur. Düşman nerede olur? Düşman sevincinde seninlendir, musibetinde yoktur. Onun için biz hem musibette hem sevinçte musulmanların yanında olmamız lazım. İşte bir Musulmanın bir grubu bir musibete düşme, düşmüşse biz onların yanındayız. Sevincileri de var ise biz de onların yine yanlarındayız. Evet. Bu nedir? Bu her zaman Musulmanların yanında olması lazım. Sonra ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntıda da, refahiyette de. Sevinci de, üzüntüde de. Biz Musulmanların yanındayız. Bunu kendimize matod etmemiz lazım. Karşı taraf bizi istemiyorsa ama bizi hakiki musulmanı iddia ediyorsak kendimize, karşı taraf seni Çin'le nefretten düşmanlıkla baksa, sana ne der? Ya ben buna bu kadar düşmanlık yapıyorum, bu, bu kadar bana samimi yaklaşıyor. Ne olur? Kalbim işar. İşte bu da Resulullah'ın sözü burada tecelli ediyor. Diyor ki, iyilik Nedir? En kötü şeyi ne yapar? Güzel güzel güz, güzelleştirir. Şiddet de en güzeli kötüleştirir. Demek ki biz ne yapacağız? Müslümanların yanında her zamanda her mekanda da olacağız. Zaman, mekan. Hük mekan nedir? İster Türkiye'de olsun yanımızda, ister başka ülkede olsun. Müslüman ise zulmoghramıysa biz yanındayız. Sevinci var ise de biz yanındayız. Bir de ne var? Zaman var. Bizim zamanımızda yaşıyorsalar biz onların yanındayız. Bizden önce yaşamışsalar, bir günde onları yargılıyorsalar insanlar, biz yine yanlarındayız. Bu da önemli mesele. Biz onların da yanındayız. Velev ki tarihte yargılanıyorsalar, düşman tarafından, biz onları savunuruz. Ama savunmada da dedik nedir? Midene gelmesin desin hatalarını da savunuruz. Hayır. Biz düşmana karşı genel savunuruz. İç meselesi otururuz olanın tarihte tenkillerini de yazarız. O aile içi ayrı meseledir. Düşmanlık ayrı meseledir. Çünkü bizim burada dersimiz nedir? Vela vel bara. Dostluk ve düşmanlık. Evet. Ondan sonra o Musulmanlara maldan, nefisten, dilden ne yapmamız lazım? yardım etmemiz lazım. E bu da nedir? Bu da bugün de tecelli ediyor. Bugün de en iyi anlayan biziz. Neden? Çünkü düşman her yerde Musulmana saldırıyor. İster fiili, adam gelmiş silahlanmış resmen savaş açmış. Cücülüm diye adam savaş açıyor. E dünya halinde piyes ekimindir, çalışanındır. He? Kime iyi çalışsa piyasayı ele geçirir. Kimin aklı çalışırsa güce ele geçirir. Musulmanlar zamanında iyi çalıştılar. Dünyada süper gücü oldular. Ta ne zamana kadar geldi bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından başladığı süper gücülük ne zamana kadar? Ta Osmanlıların son dönemine kadar. Kanuni zamanında dünyada öyle bir süper gücü yoktu. Kanuni zamanında Hiçbir sultan ta 100 çökmeden 150 seneye kadar, 200 seneye kadar hiçbir Osmanlı sultanı, e, padişahı anlaşmaların altında imza atmamış. Niye imza atsın? Karşı tarafından görmüyor. Sen imza at. Muhalefet ettin kafanı kırarım. Güclüdür. İmza atmamış. Neye delalettir bu? Güce delalettir. Ama ne zaman biz vazgeçtik, daldık, o zaman ne olur? Zayıf düşeriz. Onun için biz, düşman bugün de fiili olarak saldırıyor. Bütün ülkelere. Sonra neyle saldırıyor? Dilden. Yani fiilden, dilden, vamaldan da saldırıyor. Ne yapıyor? Bir biliyorsunuz misyonerleri gönderiyorlar. Bütün yerde ne yayıyorlar? Hristiyanlık yayıyorlar. Özellikle nerede? Musibete uğrayan bölgelerde. de fakir bölgelerde. Afrika'da bir günde misyonerlik almış başını nasıl bir samanlığa ateşi salarsın hemen ormanda rüzgarın vasıtasıyla alır başına gider. Böyle almış gidiyor. Ama bu din Allah'ın dindir arkadaşlar. biz üzülmeyelim. Allah Teala dinini savunur bizden daha kıskançsıdır din üzerine. Allah levh-i mahfuz'da şeyi yazmış. Ama Allah Teala biz biz, biz kendimiz için bir şans tanımış. Hadi size bir iş çıktı. Neredesiniz? Allah Teala zeferini verse verir. Ama bizim elimizden istiyor olsun. Allah Teala bizi sevdiği için Müslümanları istiyor bunlar kurtarsın. Ama Müslümanlar kendilerini istemiyor. Allah Teala ne yapsın? Bak zamanı geldi bu tağutlar çöktü. Bin Ali'dir. La Mübarek'tir. Başar yoldadır inşallah. Yemençi gitti ve daha gidecek. Kuyruğu kalmış hele. Onlar da gidecek. Bunları Allah-u Teala çimin eliyle çöktürmek istedi? Müminlerin. Ama müminlerde tık yokuysa her şey tevride ahkem kesiyoruz. Çitap telif ediyoruz. noktasını koyduk. İnanç teoride biz yani ödül alsak %100 alırız ama pratikte sınıfta kalıyoruz. Onun iç Allah Teala askerlerinin için bilir ondan başka kimse bilemez. Bir izin verdi askerlerine dövdürdüler bu tağutları. Şimdi bir tane tetikledi bu meseleyi. Bir cahil insan kendisini yaktı. Meşru bir yol değil. Oradan ne oldu? Bütün arabların tağutları tek tek düştü. Bir şahıs kendisini yaptı. Allah'ın askeri bilemez. Sonra Mısır gibi bir büyük tağutu arabların kralıydı. Bütün arablar ağzına bakıyordu. La mübarek zındı. Onun için çöktürdü? Facebook çocukları. Cenk biz beğenmeziz onları. Onlar çöktürdüler onu. Ama Allah izin istese olur. Ama Allah Teala diyor siz neredesiniz ey müminler? Onun için düşman, savaş var mı? Yok. Bitmez. Çünkü savaşın başını kim çekiyor? Bu savaş nereden başladı dedik? Cennetten. Kimiyle başladı? Babamız Adam. Onun ana düşmanı var Rabbimizin düşmanı. Rabbimiz onu ne yaptı? Lanetledi. Kavdu onu rahmetinden. Ebedi lanette kalır. Oradan savaş başladı. Ne zamana kadar? Bugüne kadar. Ne zamana kadar? Kıyamata kadar. Onun başını kim çükür iblis? Savaş biter mi? Bitmez. Bugün de savaş var. Çağfiller savaş ediyorlar. Çağfiller çime çümeği uyumuşlar. Kimin peşindediler? Bizim düşmanımızın şeytan. Hepsi şeytanın ordusuydu. Biz neredeyiz? Biz Müslümanların yanında olacağız. Dilimizle, kalemimizle, malımızla, yeri gelse canımızla. Kim bunu yaşatmasa dostluğu ortaya koyamaz. Bu itikattan insan cennete gider. Bu itikat cennete girmenin tabolanın bir parçasıdır. İmanın bir parçasıdır. Eğer bu olmasa sen cennete git bu parça okuyorsa senden giremezsin cennete. Ehl-i sünnette itikat arkadaşlar yek paradır. Eksik kabul etmez. Ama tatbikte, amelde eksilir artar. Ehl-i sünnetin işte zenginliği budur. İtikad dene dedi. Allah Teala'nın emirleri 1 2 3 4 5 6 7 100 vasıyla. Yasakları da 1 2 3 4. Bunlara inanıyor musun? İnanıyorum. Altına imza at. İmza attı. Sen ne oldun? Müslüman oldun. Bunu da Allah Teala karşısına geçeceğin kurtarır. Ama burada bitiyor mu? Bitmiyor. Müslüman olmanın ispatını ver. Sen Allah'ın emrini yaptın mı? Yasağın önünde durdun mu? Evet durdum kurtarmışsın. İşte o iş senin içinde ne var? Vela vel bara. Dostluk ve düşmanlık var. Bunu göstermedikçe ne olur? Ha ben imzayı attım. Bunu hepsine inanıyorum. Hepsini noktasına vircülüne kadar kabul ediyorum ya Rabbi. Ama bazen nefsime uyuyorum. Hataya düşüyorum. Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Yen yani yasaklarını aşıyorum. Ama itiraf ediyorum. İmza atmışım, evet diyorum. İnkar ediyorum. Bu sefer ne olur? İmanım ne olur? Zayıf oluyor. Ama yerine getirsem imanım ortuyor. Burada iman parçalamayı kabul eder. Ama liste meselesinde imkanı yoktu Bir virgülünü inkar et, kafir olursun. O listenin hepsini kabul edeceksin. O da nedir? Allah'ın bütün شریعت işte ehl Sünnet Selefi Salih'in itikadı buna hepsini kabul edeceğiz. Altında imzamız olacak bir de bunun cereyini yapacağız. Bunun cereyi de neye bağlıdır? La ilahe illallah La ilahe illallah demek kolaydır. Bunu biliyorsun hepsilere diyorlar. Ama bunun cereyi var. Cere nedir? Çalış. İcabını ortaya bırakacaksın Evet. Bunu yaptık. Hakiki mumin oluruz. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki ders 6'yı da 7'yi de açıyorlarız. Velhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidin mürselin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.